Şimdi artık bir bütünlük içinde ve bazen şaşılacak kadar net ve kesin çizgilerle belli bir İslam imajı belirmeye başlamıştı zihnimde. Dört yıl boyunca yoluma çıkan sayısız izlenim, sayısız bilgi unsuru arasında bilinçli bir sentez ya da İslam'da dünyadan vazgeçme yoktur şeklindeki mental osmoz, geçişme, denebilecek bir yolla biçimleniyordu zihnimde bu imaj. Karşımda, Mükemmel bir mimari eser görüyor gibiydim. Unsurları, bütünü oluşturmak için ahenkle tasarlanmış görkemli bir yapı. Hiçbir şey fazla değil ve hiçbir eksiklik yok. Her şey yerli yerinde bu yapıda. 1300 yüz yıl önce bir adam çıkıyor ve şöyle diyor insanlara. Ben sadece ölümlü bir insanım. Fakat her şeyi yaratan Allah beni elçi olarak gönderdi size. O'nun yarattığı alemle ve yaratış düzeniyle uyum içinde yaşayabilmeniz için, size O'nun varlığını, birliğini, her şeyi kuşatan ilim ve kudretini hatırlatmamı ve hayatımla örnek bir davranış programı ortaya koymamı bana buyurdu. Eğer bu uyarı ve programı kabul ediyorsanız, beni izleyin. Hazreti Muhammed'in Risaletinin özü buydu işte. Önerdiği toplumsal düzen ancak gerçek, sahici büyüklüğün belirtisi olabilecek bir yalınlık taşıyordu. Bu düzen, insanların biyolojik ihtiyaçlarla donanmış, biyolojik varlıklar olduğu gerçeğinden, fiziksel, moral ve entelektüel gereksinlerini karşılayabilmek üzere, grup içinde yaşamalarını gerekli kılan bir yapıda yaratıldıkları gerçeğinden yola çıkıyordu. Bireyin manevi erdemlerle yükselmesinin sürekliliği ki, Her dinin temel hedefi budur, onun çevresindeki inançları ne ölçüde etkilediğine, onlar tarafından ne ölçüde desteklenip ne ölçüde izlendiğine bağlıdır. Bireyler arasındaki bu karşılıklı ilişkinin kaçınılmazlığı nedeniyledir ki, İslam öğretisinde dinin kendisi, ekonomik ve politik yapılardan ayrı düşünülmemektedir. Bireyler arası pratik ilişkiler anı içinde, her bireyin kendi özgün kişiliğini geliştirmesi için önünde mümkün olduğu kadar az engel ama mümkün olduğu kadar bol teşvik bulabileceği bir biçimde düzenlemek. İşte budur İslami kavrayış açısından toplumsal hayatın gerçek işlevi. Ve bunun içindir ki, 23 yıllık Risaleti süresince Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği sistem, doğal olarak sadece manevi bir irşat olarak kalmamış, Tüm bireysel ve toplumsal etkinlikler için sağlam bir çatı da olabilmiştir ona tutunan toplumlara. Bir yandan, bireysel erdem ve anlayışının kök salabileceği dengeli bir toplum anlayışını yapılandırmıştır. Birey hakları ve toplumsal görevlere ilişkin, içinde tarihsel evrim olgusunun hakkıyla değerlendirildiği, tutarlı bir şema vaaz ettiği gibi, politik bir cemaatin ana hatlarını da çizmiştir İslam. Sadece ana hatlarını. Çünkü, Sosyopolitik yönsemelerin ayrıntılarıyla zamana bağlıdır ve bu yüzden değişkendir. İslami öğreti bu konuda mucizevi bir esneklik göstermektedir. İslam, hayatı moral ve fiziksel, bireysel ve toplumsal tüm tezahürleriyle kucaklamakta, tensel ve zihinsel, seksüel ve ekonomik problemler, akide ve ibadet problemleriyle bir arada ve birbirleriyle tam bir uyum içinde yer almaktadırlar. Peygamberin sünnetinde, hayatta ilgili hiçbir şey, hatta ticaret, miras ve mülkiyet gibi görünüşte tamamen dünyevi olan meseleler bile dini düşüncenin dışında bırakılmamaktadır. İslam'ın her ilkesi, renk, soy, ırk ve sınıf farkı gözetmeden, cemaatin her üyesinin eşit şartlarda uyacağı birer ölçü durumundadır. Cemaatin önderi ve onun soyundan gelenler için özel ayrıcalık yoktur. Şâri'yi, yani kanun koyucusu Allah olan bu yasalar bütününde, soylu ve ayak takımı yoktur, sınıf kavramı yoktur. Bütün hakların, görevlerin ve fırsatların İslam'a bağlanan herkes için eşit olarak dağılımı söz konusudur. Allah'la kul arasındaki ilişkinin, bir rahibin müdahalesiyle kesintiye uğramasına izin verilmemiştir. Allah'a, Rasûlüne ve amacı yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini kurmak ve sürdürmek olan cemaate sadakatin dışında her türlü bağlılık, her türlü boyun eğiş kınanmış, mahkum edilmiştir. Bu tevhidi duyarlılık, insanın başka türde bağlılıkları için kalkıp da eğri yolda da olsa bu benim milletim, bu benim memleketim türünden mazeretler getirmesine yer bırakmamıştır. Peygamber bu ilkeyi açıkça ortaya koymak için sık sık tekrarlamıştır şu anlamdaki sözlerini. Kavim, kabile asabiyeti güden bizden değildir. Kavim ya da kabile asabiyetiyle savaşan bizden değildir. Kavim ya da kabile tutkusu uğruna ölen bizden değildir. İslam'dan önceki politik organizasyonların hepsi, teokratik ya da Yarı teokratik temeller üzerine kurulu olanları bile kabilevi homojenliği ön planda tutan kısır kabilevi kavramlarla sınırlıydı. Bu yüzden kadim Mısır'ın tanrı krallarının zihninde yer eden sosyopolitik düşünce Nil Vadisi'nin ufkunu aşmıyor. İbranilerin eski teokratik devletlerinde hüküm sürdüğüne inanılan tanrı zorunlu olarak sadece İsrail oğullarının tanrısı olarak biliniyordu. Buna karşılık, Kur'ani öğreti, sosyopolitik düşünceyi soy-sop, kabile ve kavim bağlılığının her çeşidinden arındırarak yapılandırıyordu. İslam'ın öngördüğü toplum, kavim ve kabile dolayımındaki tüm geleneksel ayrılıkları dışında bırakan, kendine yeterli politik bir cemaat anlayışına dayanıyordu bu bakımdan İslam'la Hristiyanlığın arasında her ikisi de ortak bir amaca bağlı ulusların birliğinden doğan uluslar arası bir cemaati öngördüklerine bakılırsa benzer çizgilerin bulunduğu söylenebilir mi? Fakat unutulmamalıdır ki Hristiyanlık Sezar'ın hakkını Sezara vererek evrensel çağrısını sadece manevi alanda sınırlandırırken İslam yasa koyuculuk vasfında ortağı olmayan bir Allah'a kulluğu İnsan davranışlarının ve toplumsal örgütlenmenin ekseni olarak gören, uluslarüstü, tevhidi bir politik organizasyon ortaya koymaktadır. Böylece İslam, Hristiyanlığın kuvveden fiile çıkarmadığı şeyi başararak, insanlığın gelişim sürecinde yeni ve nihai adımı atmış, coğrafi engellerle sınırlı, kavim kabile esasına dayanan, geçmişin kapalı toplumu karşısına, Düşünsel temele dayalı, açık toplumun ilk örneğini koymuştur. İslam çağrısı içinde nasyonalizme, çıkar gruplarına, sınıf ayrılıklarına, kiliseye, ruhbanlığa, babadan oğula geçen soyluluğa, aile saltanatına yer vermeyen bir sosyopolitik düzen amaçlanmış ve tarihin ilk dönemlerinde parlak bir biçimde gerçekleştirmiştir bunu. Bu amaç, eşit haklar ve görevler donanmış insanların el ele bir erdem yarışı içinde Allah'a yöneldiği tevhidi bir düzenin kurulmasından ibaretti. Bu düzenin, bu medeniyetin en önemli özelliği ki onun insanlık tarihindeki öteki bütün toplumsal ve siyasi hareketlerden ayıran özellikle buydu, onun insanların gönüllü katılımlarına dayanarak ve ondan güç alarak yükselmiş olmasıydı. Burada toplumsal gelişme, insanlık tarihinin kaydettiği bütün öteki toplumlarda ve medeniyetlerde olduğu gibi çıkar çatışmalarının bir sonucu değil, orijinal bir inşa anlayışının uzantısıydı. Başka bir deyimle bu düzende her şeyin temelinde gerçek bir toplumsal sözleşme yatıyordu ve bu sözleşme iktidarı elinde tutan grupların imtiyazlarını güvence altına alan, insan zihninden çıkmış bir yasaname değil, İslam medeniyetinin gerçek, tarihsel özünü oluşturan, vahiy ile tutanak altına alınmış, sahici bir sözleşmeydi. Kur'an bu sözleşmeyi şöyle dile getiriyor. Dikkat edin! Allah canlarınızı, mallarınızı cennet karşılığında satın almıştır. Artık sevinin yaptığınız bu alışverişten ötürü. Çünkü büyük bir kazanç bu sizin için. Bu büyük kazancın, ki bu tarihin kaydettiği gerçek bir toplumsal sözleşme örneğiydi, ancak çok kısa bir zaman dilimi süresince anlaşılır olabildiğini ya da daha doğru bir deyimle bu çok kısa zaman süresince büyük bir çabayla gerçekleştirilmeye çalışıldığını biliyordum. Peygamberin ölümünden bir yüzyılı bile bulmayan bir zaman sonra, İslam'ın özüne bağlı politik yapı çözülmeye, yıpranmaya başlamış ve sonraki yüzyıllarda orijinal program, yavaş yavaş geçmişin karanlıklarına terk edilmişti. Özgür insanlar arasındaki özgür anlaşma ve beraberliğin yerini, kabileler arası iktidar mücadelesi almış, İslam'ın politik özüne, şirkin tevhid inancına uzaklığı kadar aykırı olan hanedan saltanatı türemiş ve bunu taht kavgaları, saray entrikaları, kabile asabiyeti, baskı ve zulüm izlemiş ve böylece din, Siyasi iktidarın gölgesinde o bildik saray hizmetlisi durumuna indirgenmiştir.